سهلا شرفون حباب هل هجرت الدار يا خلي محلك وكاس المر من يدي محلك هل هجرت الدار يا خلي محلك وكاس المر من يدي محلك على زور يا صاحب محلك إديار يدقو لحلا بلا حبا يا عني يا عني يا عني إيه إيه إيه إيه حبابينا إن شاء الله بيكونوا سامعين حبابينا يا دار العزعتابك وسلّا وخيوط الحب الفرحة وسلّاها Yedarl gezgatı حبا ي ي ي ي ي ي ي شاء الله بيكونوا سمعنا حبا بينا شاء الله بيكونوا Mola ya, alayn mola 12 ya, jisrele haddiden girtağ, mindos rjle kadıvar işin varidles somurlemencen ne o baygululun ne o baygulu sabit abi ya al an mutnash min سرى العديد قطاع من دوس رجلي وعديت فوق الجبال ولغيت لما هم عمايم خضر يا محلى قعداتهم أي مات يصير العصير والصير كناتهم ونبسه دوم العرس وحني داية على عين موليتين وتنعش مولاية جسر لحديد قطع من دوس رجلي على عين موليتين وتنعش مولاية Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyoda Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Ben Acıment Gürçay. E bugün programa Süleyman Can Aslan Yürek'ten dinlediğimiz bir şarkı ile başladık. E bu hafta. Antakya'dan çok sevdiğim ağabeyim Mehmet Salmanoğlu program konuğum oldu. 1944 yılında Antakya'da doğan Mehmet Salmanoğlu geçtiğimiz günlerde anılarını Kısa Dalga Hatıralar başlıklı bir kitapta topladı. Lise yıllarında Türkiye İşçi Partisi ile başlayan siyasi yolculuğu bugün de çok aktif olamasa da Yeşil Sol Parti'de devam ediyor. İstanbul'a ve Açık Radyo'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaklaşık 60 yıllık dolu dolu yaşadığınız bir zaman dilimini... ...bir saatlik bir programa sığdırmak kolay değil Mehmet abi. Söz sizde. Büyük dedem Salman dedem Irak'tan Antakya'ya Antakya'na bağlı Fatikli ...eski adıyla Fetkiye köyüne yerleşiyor... 1800'lü yıllarda diye. 1800'lü yılların başında daha sonra işte dört erkek çocuğu ve bir iki kızı oluyor. Ömer dedem bunların en küçük oğlu. Bir dönem köyü, çevreyi haraca bağlı zorba bir ailenin ne takışması üzerine kendisi bir önderlik, liderlik yapınca köy halkını etrafına alarak bu zorba aileyi köyden uzaklaştırmış bir daha. Dönmemek üzere Ondan sonra bunun üzerine zaten Muhtar seçiliyor ve ya Tahminen 25-30 yıllık Bir muhtarlık yaşamı var Ondan sonra Birinci Dünya Savaşı geliyor. Birinci Dünya Savaşı da bir otorite boşluğu oluyor savaş sonrası özellikle devlet çökünce. Bu otorite boşluğunu ister istemez yerel güçler, yerel yöneticiler, işte önde gelen insanlar veya muhtarlar birbirleriyle haberleşerek ve şey yaparak korumaya çalışıyorlar. Fransızların işgali var değil evet. mi? Evet. Maraş ve evet. Hatay bölgesinde. Evet. Fransız işgali başlayınca Antakya da bir üst direniş komitesi kuruluyor. Direniş komitesine bağlı daha geniş bir konsey oluşuyor. Bu da köylerdeki muhtarlardan ve önde gelen insanlardan. Dedem de bunlardan birisi hem çevresindeki gençleri silah falan terbiye edip diyor. Evet, Hı -hı. direnişe gönderiyor. Kendisi bizzat katılmıyor. Zaten yeğeni bu çatışmaların içinde birisinde ölüyor. Maraş'ın kurtuluş haberi üzerine e, Antakya'daki komite Maraş'a e, kutlamak için bir heyetle gönderiyor. Bu heyetin içine de dedem yeğenini gönderiyor. Ona da 12 altın desteklemek Usta için, desteklemek kurtuluş. için kurtuluş Hareketi'ne destek için 12 altın bağışlanmak üzere veriyor. Dedemem böyle bir rolü söz konusu hı hı. mukavvet hareketinde. Çiftçilik yapıyordu değil mi dedeniz? Yaklaşık Dedem, 200 dönüm arazimiz vardı yazmışsınız. un evet. değirmeniniz varmış. Çiftçilik yapıyor tabii. Kendisinin arazisinin yanında şehirli ağalara diyelim veya da şehirli insanlara ait toprakları da çalıştırıyor. Bir de onların, değirmen bizim değil. Değirmen onlara ait. O değirmen de çalıştırıyor. Değirmen o dönem baya iyi iş görüyor, iyi para kazandırıyor. Hı. Yani geçimini böyle sağlıyor. 1946'ya kadar yaşıyor. Hı hı. Evet. Siz 1944'te doğuyorsunuz Mehmet abi. İkinci Dünya Savaşı'nın e, sürdüğü yıllar ve Altınözü de sanıyorum 1945'te ilçe oluyor. 46'da belediye ve aileniz siyasette etkin oluyor. Önce Demokrat Parti, sonra 70 yıllardan sonra Cumhuriyet Halk Partisi. 89'a kadar sürüyor. Biraz bahseder misiniz? Altınözü iki mahalleden oluşuyor. Birbirine yakın. Iki... Iki köy. Biri Hristiyan köyüdür. Arap Hristiyan Ortodoks köyüdür. Biri de bizim köy. Aralarında 600-700 metrelik bir e mesafe hmm. var. Bu iki köyün ortasına bir yeni mahalle kuruluyor. Yani devlet daireleri ve lojmanlar falan yeni bir mahalle oluşuyor. Buna da yeni mahalle adını veriyorlar. Tabi burada etkin olan, haliyle suman olan Fatihli mahallesi. Hristiyan vatandaşlar da gene kendilerini yakın buldukları Fatihli'deki ailelerle birlikte davranıyorlardı. İlk belediye kurulduğu zaman Fatihli'nin ana dili Arapça olduğu için eğitim de yok. Türkçe bilen de yok. Bir tane işte yine dedemin ablasının torunu belediye meclisi üyesi oluyor ama ona karşılık dedemin işte kadim dostu ailemizin Karşı köyü dediğimiz köyün ağalarından Kamil ağanın oğlunu getiriyorlar ve onu belediye başkanı yapıyorlar. Hı hı. Tabii onunla karşılık kendi karşıtları başka belediye başkanı adayı gösteriyorlar ama bizimki kazanıyor. Hı hı. Ne yazık ki o belediye başkanı süresini bitirmeden vefat ediyor. Hı hı. Bizim akraba yani işte dedemin e, ablasının torunu daha sonraki devrelerde belediye başkanı oluyor. Siz 1951'de ilkokula başlıyorsunuz. Şey diyorsunuz kitabınızda 1940-50 arası Antakya'da sol sosyalist kuşak ortaya çıkmıştı. Evet. Siz sol düşünceyle nasıl tanışıyorsunuz? Yalçın Usta, Yalçın Ergönülle ile çok yukarılardan bir akrabalığımız olduğu söylenir. Onun için de geçmişten annesi babası da zaman zaman gelirlerdi. Ama biz kendisini okula gidene kadar görmemiştik, tanımazdık. Hı hı. Ortaokul yıllarında tanıdık. Bir ara işte evlerindeki bir odayı kiraladık. O süreç içinde kendisi daha önce Antakya'nın belli başlı Marxistlerinden hem şey ustamızdır kendisi hem siyaseten daha doğrusu ideolojik ustamızdır. Aynı zamanda kendisi de hayatını boyacılık yaparak inşaat boyacılığı yaparak kazanıyordu. O bize çok şey öğretti. Hem derslerimize çalıştırdı. Yani e, liseden ayrılmış olmasına rağmen maddi sebeplerden. Hı. Hala kimya, fizik ve cebir biliyordu. Çünkü çok zeki bir insandı. Yani bizim o yıllarda işte liseye başladığımız yılda. Hı hı. Bu konuda peyi şey oldu yani kimya, fizik ve cebir bile çalıştırdı. Tabii bu arada bize bir siyasi bilinç verdi. Adını koymadan tabi başlangıçta. Tabii, tabii, tabii. Daha sonra işte 61 Anayasası ile birlikte işte 61 Anayasası'na evet oyu verin diye bizi yönlendirdi. Sizin i̇lk eyleminiz de oydu değil mi? Lise evet, yıllarındaki evet, ilk siyasi ilk eyleminiz o. Seçimler oldu. Seçimlerde de yine eski ilk Maksistlerden Ahmet Sırrı Hocaoğlu, aynı zamanda avukat, avukat ve baronun kurucusu, Hatay Barosu'nun kurucusu ve ilk başkanı. O CHP'den aday oldu. Tercihli sistem vardı. Orada da Yalçınusta bir bize tercihli sistem için Ahmet Hocaoğlu'na çalışmamızı istedi. E, o yıllarda Amerikan Fransız Edebiyatı'nın klasiklerini okuyorsunuz. Orhan Kemal ve Yaşar Kemal'i okuyorsunuz ve şey diyorsunuz, ince Mehmet gibi hissediyorduk kendimizi. E, Nazım'ın şiirleriyle tanışıyorsunuz yine o yıllarda. Şimdi e, tabii ki e, Yalçın Usta bizi okumaya yönlendirdiği gibi bu arada başka liseden naklini yapıp lise sonunda olan çocukluğumdan tanıdığım e, benden yaşça büyük Ataman abim vardı. Ataman abimle de karşılaşınca benim elimde kitap okuduğumu görünce çok şaşırdı. Mehmet sen kitap mı okuyorsun dedi. Evet dedim. Onun üzerine bir sohbetimiz oldu. Kendisi meğersem kitap kurdu. Evinde ne kadar kitap bir kısmını ondan alarak. O özellikle Stein, John Steinbeck, Steinbeck'in şey hariç bitmeyen kavva hariç onları lise çağındayken hepsini okudum diyebilirim. Tabi Fransız edebiyatı Madame Bovary, Vodkaizanbak, yani Balzac an ona da okuduk. 1965'lere geldiğimizde kendinizi biraz daha Türkiye İşçi yakın hissediyorsunuz. Veysi Sarı Sözen, Veysi abi de Antakyalıymış. Ben kitabınızı okuduğumda öğrendim. Ve biz Veysi Sarı Söze'nin annesi öğretmendi. Babası da e, öğretmen ama o ara babası müzede görevliydi. Hmm. Yani tanıyorduk ama şeyimiz yoktu. Hiç aynı sınıfa düşmediğimiz için bir de bir sınıfta kalınca ortaokulda o bizden ilerideydi. Hmm. Ataman'la aynı sınıftaydı. Ataman abi ya, diyor ki bak bu çocuklar var. Bunları da tanıştırayım seni. Bizimle öyle tanıştı. O da o ana kadar belli epey okumuş. Onlar liseyi bitirince 63'te İstanbul'a geldiler. İşte o zaman İstanbul'da tiple tanıştılar. Tipin içinde çalışmaya başladılar ikisi de. Yazın geldiklerinde işte 63 yazında geldiklerinde tipten ve tipinden bahsettiler bize. Ve biz o günden itibaren tipli olduk. O güne kadar da yön dergisi falan okuyordum. Varlık dergisi okuyordum. Türk dili dergisi okuyordum. Çevremde işte Epey özellikle kendi Altınözü ilçesinden gelen az sayıda da olsa arkadaşlarımı falanla birlikte böyle bir grup oluşturduk diyebilirim. Sonra tip çalışması başlıyor Altınözü'nde değil mi? Bu tekamül terzihanesi diye bahsediyorsunuz. Evet. Buluşma yeri bir anlamda ilçe virüsü gibi. Evet. Fakat onun öncesinde yine kırıklık kuşaktan solcu şair Süleyman Okay'la da tanışmıştık. Süleyman Okay'la da hem siyasi hem edebi sohbetler yapıyorduk. Ondan da kitap alıp okuduğumuz olmuştu. Süleyman Okay 1965'in Nisan ayı, biz son sınıftaydık, artık bitirme sınavlarına hazırlanıyorduk liseyi. Bizim eve uğradı, Mehmet yarın arkadaşlarına al, Antakya Parkı'na gel dedi. Parka geldik da yanında ufak tefek böyle sempatik bir ağabey oturuyordu. Ve bizi tanıştırdı, Yahya Kambolat dedi, Türkiye İşçi Partisi'nin Genel Yönetim Kurulu üyesi. Ve Yahya Kambolat'la bizi buluşturmasının nedeni, Yahya Kambolat partiyi örgütlemek için görevlendirilmiş. Bize parti çalışmalarına katılmamızı istedi. Fakat dedi, siz Haziran ayında bitirin okulunuzu, ondan sonra sizinle görüşelim. O arada Mehmet sana çok iş düşecek, altın özünü sen örgütleyeceksin dedi dediğim gibi Haziran seçimleri bitince biz hemen aynı gün partide olduk. İl teşkilatı kurulmuştu. Köyleri dolaşıyorsunuz değil mi? Toprak reformu ee, evet arkasında işte, teşkilatlar ta, teşkilat tamamlanınca ilçelerin bir bölümünde seçime girme hakkını elde ettik bu seçim girme hakkıyla Ataman abi bir de bizim Sabri usta, Sabri amcamız vardı ayakkabıcı. Hı -hı. O ben ve Ataman abiyle Birlikte Altınözünün ve çevresinin Antakya çevresinin köylerinden sorumlu oldu Tüm köyleri dolaş. Şey köylüler şaşırıyormuş hatta. Yani demokrat partili bir adamın oğlu gelmiş burada işte toprak reformunu anlatıyor filan diye değil mi abi? Evet. Evet. Öyle bir şey oldu. Çünkü babam o zaman ilçede bilinen bir insandı. Köyleriyle de. insanların o zaman zaten bağları da sıkıydı. Yani birbirini tanırdı hmm. önde gelen insanlar. Hem siyasete hem geçmişten kalan ilişkilerden dolayı. tabi e, tabii soruyorlar ben tabii halkın diliyle konuşunca sen kimsin kimin oğlusun falan deyince ben de işte Ali Salmanoğlu'nun oğluyum deyince aa a, falan diyorlardı. <gülüyor> Ama tabi o feodal geçmişten dolayı da belli bir saygı duyuyorlardı. Tabii. Onun bile bu şekilde bir etkisi oluyordu diyebilirim yani. Hatta şey babanızın yanında çalışan çiftçilerden yana tavır alıyormuşsunuz çoğu zaman. Babamın yanında evet ekiciler vardı kendisinin icarettiği ettiği çiftlik ve kendi arasında. E zaman zaman tabi ister istemez işverenle çalışan <gülüyor> arasında soru çıkar. E, tabii burada yani o tav günlerden tavrınız net. <gülüyor> evet. Tavru aldım. Bunların çoğu da Hristiyan vatandaşlardı. <gülüyor> o zaman Hristiyanlar yoksuldu. Onlardan birisi papaza gidip şeyi anlatıyor. Diyor ki ya bu çocuk böyle böyle diyor. Bize çok sahipleniyor, farklı. O çağır diyor ben onunla bir görüşeyim diyor. Gittim görüştüm. Yani teşekkür etti benim tavrımdan dolayı falan. Hala da her zaman o hırsiyan yoldaşlarımla, dostlarımla buluşurum. Beni baştacı ederler desem yerinde. Yaşar Kemal'le de o günlerde tanışıyorsunuz değil mi Mehmet abi? Evet. Yaşar Kemal 1965 seçimleri propaganda günleri başlayınca Aybar, Çetin Altan ve Yaşar Kemal önce Antep'e, Antep'ten Antakya'ya geldiler Hatay'a, Hatay. Antakya Merkezi'nde. Oranın en büyük sineması olan Gündüz Sineması. Bir zamanlarda Hatay Meclisi'ne bir kan yapmış. erde toplantı oldu. Onların konuşmaları tabii biz hem, kor hem dinliyoruz hem tabii aynı zamanda Bazubentliydi. O ara Yaşar Kemal şöyle Asi Nehri boyunca biraz yürüdü, sohbet etti. Kendisi Üniversitesi'nin de zamanında gelip buralarda hı hı. röportajlar yaptığını falan anlatmıştı bize. 1965'te hani evet. İstanbul'a diyorsunuz ikinci kentim, ikinci vatanım. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne giriyorsunuz sosyal antropoloji. E, Beyaz Saray'da Düşün Kitap Evi var. Hatta Aziz Evet, 1965'te seçimlerin hemen ertesinde bindik geldik üniversiteye kaydolmak üzere. O zaman böyle bir sistem yoktu. Bu anımıza göre müracaat ediyorduk. Ben o anda antropoloji yeni bir bölüm diye doğrusunu isterseniz Veysi de o bölümdeydi. O arada Veysi ile de tabii buluştuk ve buluşma mekanımız düşün kitabevi oluyordu. Düşün Kitabevi Aziz değil ama Aziz Nesin'e Tokat'ta sürgündeyken sahiplenmiş Mehmet Tokatlı vardı. Karadayı derdik. Çok tipik bir Bektaşiydi diyelim ve esprileriyle nükteleriyle böyle bir abimizdi bizden büyüktü Hazreti o kitap evini onun için açmıştı bildiğim kadarıyla o yaşasın diye orası buluşma yerimiz 1966'nın başı Veysi ile bir arkadaş böyle kızıl saçlı bir arkadaş sohbet ediyorlar ben sohbet üzerine geldim tabi kulak misafiri oldum sonra o kızıl saçlı arkadaş kalktı gitti Veysi döndü dedi Salma. ...bu arkadaşa dikkat edelim, esaslı birine benziyor dedi. Nabiyacı. Bu arkadaş işte Nabi Yağcıydı. Bu üçlü o günden sonra <gülüyor> yola koyuldu birlikte. Türkiye İşçi Partisi'nin Eminönü şubesine üye oluyorsunuz değil mi o yıllarda yine? Evet, evet gelir gelmez Eminönü ilçesine üye oldum. Bir sene sonra da Beyolna daha çok o taraflarda oturduğum için Beyoğlu'na taşıdım. Daha çok Beyoğlu'nda ben bulunuyordum. E, Şeref Yıldızla da yine Tip Eminönü'nde tanışıyorsunuz. Tabii Şeref Yıldızla Tip Eminönü ilçesinde tanıştık. Bir sürü arkadaşlar. Tip'in sürüyorum. Eminönü ilçesi çok önemli Türkiye siyasetinin e. yani sol sosyalist hareketinin tarihinde. <Gülüyor> Sarkis Usta, Sarkis Çerkez ya. Onunla tanışmanızdan da söz eder misiniz? Evet, Eminönü e, işte Eminönü ülkesinde haliyle tabii e, Sarkis Usta'yla da tanıştık. Eminönü'nün şöyle bir özelliği var. Öğrenci gençliğin toplantıları, sosyalist öğrenci gençlik Eminönü ölçüsünde yapılıyordu. Çünkü üniversitenin karşısında, arka sokaktaydı. O açıdan Eminönü bir buluşma yeri, yerinin farklılığı biraz da oradan geliyor. Bir de yapısında her türlü etnik vatandaşın, bulunduğu bir ilçe gençliğin buluştuğu bir yer desem yeridir. <gülüyor> 66-67 döneminde üniversitede temsilcilikler seçimi vardı. Her fakültenin iki temsilcisi seçiliyordu. Bu temsilci seçiminde biz sosyalistler ayrı bir listeyle girmemiz gerektiği konusunda bir kanaat oluşmuştu bizde. Yani tabii, sosyalistler derken tipin gençliği. Öyle bir toplantı da Deniz de vardı. Deniz gezmiş. Deniz gezmiş de vardı. İşte biz ilk defa o gün gördük. Zaten o yıl üniversiteye gelmişti. İşte bunları tartışırken Deniz tek başımıza değil de işte daha ilerici, kemalist arkadaşlarla da birlikte girmemiz gerektiğini söyledi. Bir de yani sen işçi partili değil misin dedik. Evet ben Türkiye İşçi Partiliyim. İşgüdar üyesiyim dedi. Onla da tanışmamız böyle başladı. Arkasından 67'nin başlarında fikir kulüplerini örgütleme çalışmalarımız başladı. İşte Edebiyat Fakültesi Fikir Kulübünü başkanı veysi oldu. İşte ben Hemşerim Osman Şahan ve Adnan Elçi yine kurucu oldu. vesi başkan oldu. O fakültesinde de kuruldu. Nabi Yağcı. Nabi Yağcı. E, başkan oldu. Sat Fikir Kulübü zaten kurulmuştu. Bir de şeyde kuruldu ilk etapta e, Orman Fakültesinde Fahri Aral. Fahri Aral. Aral'ın başkanlığında. Ali Savaşer daha evet, sonra doktor Ali olan. Savaşer e, bunlar tıp fakültesinin Vedat Demircioğlu. Öldümler. Vedat Demircioğlu 6. hukuk fakültesinin ve işte bilinen gibi 68'deki Hı. 6. filo olaylarında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öldürüldü. Aynı yıllarda disk kuruluyor. İlk toplantıda evet. Zeytinburnu'nda yapılıyor. 1967, 13 Şubat. Türk işte kalınlamayacak duruma gelince Türk İş'teki e, Türkiye İşçi Partisi'nin Ağırlık olarak kurucusu olan sendikacılar oradan ayrılmaya karar verdiler ve diski kurdular. İşte diskin ilk toplantısını Kemal Türkler hatırladığım kadarıyla kendisi o yöreden işçilik yapmış. Ve ilk toplantısını Zeytinburnu'da yapmak. Şakir Zümre'de çalışıyormuş o da. Evet, soba fabrikası. Evet Şakir Zümre'de çalışmış. Orada ilk toplantıyı yapmak istemiş ama orada Türk iş'in azılı bir kör Osman'ı var. Kör Osman'ın ve avanesinin sına uğrayabilir, sabotacına hatta neyse, sabote edebilirler diye. Bize haber gönderdiler yani parti üzerinden. Tabii Kemal Türkler partiye söylüyor, partide. Ben o zaman bir grup arkadaşla birlikte toplantı yerine gittik, orada önlemimizi aldık. Kemal Türkle her zamanki gibi taşı gediğine koydu, dedi bir takım körler toparladık lar <gülüyor> önünüze çıkacaklar ama bu hareket bu yürüyüş devam edecek. Körohman'ın adamları homurdandı. Körohman onları deskin etti. Herhalde bizi görünce orada geri adım atmak durumunda kaldı diye düşünüyorum. Zaman geliyor öğrenci hareketi içinden hani biraz daha geri çekilip işçi sınıfı içerisinde çalışma kararı veriyor. Yani evet. ee, sizin e, grubunuz. Evet yani 68 işgallerinden sonra FKF aslında büyük bir e, katılım oldu. Ondan sonra işte FKF içindeki milli demokratik devrim ve sosyal devrim stratejisi de FKF'nin içine yansıyınca e, haliyle mededi grubu giderek güçlendi 69'un nisanında biz bir anlamda fekafeden en biraz uzaklaştık Ondan sonra yani özellikle bu dönem tabi 68 yıllarda da işgallere falan ya da direnişlere katılmamız söz konusuydu. Yani daha sonra böyle bir karar aldık grup olarak işte daha sonra partizan grubu olarak veya Eminönü ilçesi grubu olarak adlandırılan değişik fabrikalardaki direnişler işte Sungurlardan tutun daha işte gamak tekel ve bu bazı fabrikaların adına mini gazeteler çıkarıyorduk işte tekel gerçek gerçek partizan böylece şeye doğru geldik. Şey 12 Mart'a doğru geldik fakat ben bu arada bu fırsatta dönüp dersleri çalıştım. Güneydoğu Anadolu, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaptım özellikle orayı Test seçtim. Test Test çalışmamı özellikle orayı seçtim. Burası Türkiye Komünist Partisi'nin testi atıyor. Yürüdün mümüşler, dallarımız Eminönü tipteki o sizin oluşumunuz. Daha sonra Partizan Dergi çevresinde buluştunuz. Yine devam ettiniz. Amacınız hep TKP'ye ulaşmaktı değil mi? Bizim radyoyu dinliyordunuz örneğin o gün. Hatta kitabınızın başlığı da biraz oraya gönderme yapıyor. Kısa dalga hatıralar. Tabii. Şöyle diyeyim de biz de 69'un sonlarda 70'lerde biraz Türkiye İşçi Partisi'nde de sorgulayıcı olduk. Yani MDD ve sosyal devrim teziyle ilgili e, bir çalışma ihtiyacı gerekliliğini gördük. Bunu nereden şey yapacaktık? E, tabii ki TKP'nin e, ne dediğine baktık. Onun da MDD'yi Benimse dini. öğrendik, tabi bu arada kendimizi kitap okumaya özellikle Lenin'in ve Sovyet devrim sürecini e, okuyup e, öğrenmeye çalıştık. Ben... Bu süreçle birlikte tabi TKP'ye e, eğilim oldu, özellikle 12 Mart muhtarası ile birlikte.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 onu okuma bunu okuma onu yasaklan yani ne biçim solcuyduysa işte ben o zamanlar hatta çocuklar o Haydar Kutlular, Ragıplar, Ayşe Lüzgarakolu hepsi o zaman üniversite tanesi istifa etmeyi düşünüyorlardı. Dedim ya durum bakalım her şey netledi. O zaman biz onlara gerekli malzemeleri sağladık. Harem'de öt tutuldu. Orada o çocuklar eğitildi. Yani bir şeyler yaptık yani. Yüzümüz. Herhalde... Sarkis Usta anılarını da anlatıyordu. Sovyet Konsolosluğu'na gidip kitap evet. getirirmiş. Evet, evet. Sonra İrvem onu çevirirmiş Türkçe'ye. Öyle başlamışınız biraz bu klasikleri okumaya evet evet öyle başladık ee, aslında Sarkiz Usta da bizi e, yavaş yavaş oraya doğru hazırlıyordu herhalde anladığım kadarıyla evet değil mi <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Ayrullaoğlu'yla da tanışıyorsunuz e, hatta Mustafa... aynı paylaşıyorsunuz evet, bir dönem evet. Mustafa Ayrullaoğlu'yla özellikle 12 Mart'ta ben de kaçak duruma düştükten sonra e, birlikte kaldık şeye kadar yani affa kadar birlikteydik her ile değerli bir arkadaşımdı yoldaşındı evet. Yani ona çok şey borçluyuz. Ki 1974'de gelindiğinde bir Sosyalist Parti kurma girişimi gündeme geliyor. E, Naviyacı o gene lafı bekleyelim diyor. Yani işte Behice Boran da çıksın. Ama TİSİP kuruluyor 1974'te. TİSİP'in kurma olayıyla ilgili şöyle bir şey anlattım ben kitabımda. E şu anda yeni hayatta olmayan yine sevdiğim bir dostum Hidayet Kaya vardı. Kendisi sonra avukat olarak vefat etti. O da ilçesinden ilçesindendi ama bizim gruba katılmadı. E, yalnız benim onunla ilişkim 12 Mart'ta kendisinin aranmasına rağmen, ben de aranmamı rağmen bir şekilde bir düzenli bir e, buluşmamız oluyordu. Hidayet işte İstatistik'in kurulacağını, böyle bir partinin kurulacağını söyledi. E, ne düşünüyorsunuz siz? Siz de katılmak ister misiniz? Falan dedi. Ben de bunu o zaman Nabi'ye ilettim. Nabi dedi ki Birader af konuşuluyor, af olsun, tip de, Behice falan da çıksın. Hepimiz bir araya gelelim, ondan sonra kuralım diye söyledi. Ben de bu kararımızı aynen hidayete ilettim. hidayette biz kuruyoruz, söyledi. Sonra sizin askerlik döneminiz. Sanıyorum Uğur Mumcu ve Uluç Gürkan'dan sonra, yani 117. Piyade Alayı'nda, Oltu'da, Üçüncü sakıncılı piyade sizdiniz değil mi? Sonra Fikret Başkaya var sanıyorum sizden sonra yine. Evet. Aynı alaya evet, gelen. Evet. Şimdi orası tabii epey uzun bir maceralı hikaye de. Evet. Oraya gelmeden önce ben yedek subay okulundayken daha bir operasyon sonucunda Şeref Yıldız'ınla Mehmet Sarı Sözen'in yakalanması üzerine o evi de temin eden ben olduğum için benim askerden bir anlamda firar etmeme neden oldu. yani. Kaç Kaçağa geçtim. Hı hı. İşte hı hı. o kaçak süresinde zaten biz şeyle Mustafa'yla aynı evde kaldık. Ondan sonra e, tabii e, şeye e, gittim işte, askere. Ne yazık ki şubeye daha gitmeden önce birileri ihbar etti. Ben, bana kaçak muamelesi yapıp ...şube kelepçere olarak Oltu'ya kadar gönderdi. Orada evet. Fikret Başkaya ile karşılaştık. O daha bir sonraki dönem. E Tabii bu arada şeyler yeni bitirmişlerdi. Uluş Gürkan da o alayda. Uğur Mumcu. Uğur Mumcu yok başka, alayda. Hı hı hı başka hı. alayda. Patnos da o. Bir de ülkücü birisi vardı gene ilginç Ali Uğur. Onla da orada bir şeyimiz hem kendisinin Fikret Başkaya'yla hem benimle bir dostluğumuz oluştu yani gayet medeni bir şekilde. Valla şey, entelektüel bir arkadaştı herhalde o rol oynadı yani. Bu dönemden sonra yine e, tipe yakınsınız siz. Antakya'da Alaaddin Taş'la karşılaşıyorsunuz değil mi? O size hissettiriyor aslında TKP ile ilişki kurulmuş hani siz bu dönem kaçak yaşarken. Şöyle gelişti Antakya töplerinde bir grupla konuşuyor tartışıyorduk ve de tipli öğretmen arkadaşlar yoğunluktaydı o zaman Hı -hı. E onların bir kısmını zaten geçmişten biliyoruz bir kısmı da sonra. Herhalde o tartışmada ben e, tipli arkadaşlardan yana takın, tavır takındım ve e, yani bir daha tipte olabilir miyiz diye belki düşünmüşüm Kimdir? O anda Alaaddin de tesadüf gelmişti zaten o 12 Mart süresi içinde bu hareketle tanıştıran benim. Evet. ne de tabii yıl, işte aradan üç yıl geçmiş falan karşılaşıyoruz. İşte o da dedi ki abi yani biraz fazla tip yanlısı konuştu. <gülüyor> <gülüyor> ee, iş böyle değil falan dedi. Ben mesajı anladım. Hı. Yani zaten de tahmin ediyordum Hı. böyle bir şeyi. Sonra İstanbul'a geçtik işte e, Nabi ile ilk buluşmamızda. Bizi partiledi. 1975 Eylül evet. ayı. Evet, evet. Tabii disk büyüyor. 75 yıllık İzmir İstanbul mitingleri. Sonra bir Mayıs 1976 değil mi siz de oradaydınız? Ee, evet. Mi? Evet. Bir Mayıs 1976. Önce Güzelcen'in e, cenaze törenine katıldık. Orada İbrahim Güzelcen. İbrahim Güzelcen'in. Daha sonra da o süre içinde ben de İstanbul'daydım. Bu 76 mitinginin örgütlenmesinde bir şeyimiz oldu, katkımız. Bir de o gün ben gözetleyiciydim bir süre. Bir saldırı olabilir mi? Nereden gelebilir mi? Öyle bir 2 Mayıs 1977'ye katılamadınız çünkü evleniyordunuz o günlerde değil mi? Evet. E, yıllardır ertelenen evlilik artık ertelenemez hale 8 Mayıs'a gün almıştık. Yani olay çıkacağı da belliydi. Ha olayı düşünerek mi biraz da herhalde onu düşünerek biraz da yani zaten yani 7 gün kalmış e, şeye nikaha. Hatay'da diskin örgütlenmesine Evet. E, yani orada, evet, orada zaten bir işçi hareketi başlamıştı. Demir çelik gibi devasa bir tesis kurulmuş. Daha önceki mücadelede atılan bir takım arkadaşlar vardı. Onlarla iltibasımız oldu. Onlar... Ben gittiğimde zaten gitmişler, görüşmüşler Çama Türklerle ve orada bir temsilcilik açma kararı almışlar. Ben zaten ilk işim temsilciliğe gittim. Arkadaşlarla tanıştık tabii şey bazında. Yani tabii ki ortak tanışlar vardı. O zaman Cengiz Turan bakıyordu bölgeye, adlı sendikacı arkadaşımız. O arada işçilerle falan temasımız oldu. Daha sonra ikinci aşamada şey oldu, şey için de tabii, yetki için de bir üye kampanyası açtık. Ben de katıldım. Yani tanıdığım işçi evlerini dolaştım, üye ettik. Fakat şey yapamadık, alamadı yetkiyi bir şekilde. Ama Karabük şantiyesi dediğimiz şantiyede yetkiliydi maden iş. Orada iyiydi. Mesela dev yolcu arkadaşlarımızla iyi geçiniyorduk. Hatta dev yolcu arkadaşımız Veysel Güney'de almadan geçmeyeyim. Veysel Güney'de... İşçi temsilcisiydi daha sonra Antep'te biliyorsunuz bir çatışmadan sonra asıldı Veysel Güney. Ondan sonra işte partiyi kurma süreci başladı. başladı. Yine 78'de Maraş olayları oluyor ve Antakya'da da benzer bir şey olabilecekken Cevat Yurdakul buna engel oluyor. Ki daha sonra öldürüldü Cevat Yurdakul. Yani, yani. işte... Tabii özellikle Adana, Maraş, Bizim Hatay'da burada e, sol hareketin yükselişe geçmesi e, bazı çevreleri diyelim rahatsız etti. Maraş olayları patlak verdi. Benzeri bir de yapılmak istendi. Cevat Türdekul'un o zaman işte Emniyet Müdürü olması, Hatay Emniyet Müdürü olması Hı. onun çabaları ayrıca e, yine de 2-3 tane demokrat e, yüzbaşı vardı. Onların da bir çabası oldu. Büyük bir olaya dönüşmeden engellendi. Hı hı. Zaten Cevat Kula'da herhalde ödülünü verdiler Adana Emniyet Müdürü 1979'da, 1979'da maalesef. Yine o yıllarda Moskova'ya gidiyorsunuz parti okuluna. Orada bir felsefe eğitmeninin bir şeyi var. Yani bu işte sosyalizmde bireyin yaratıcı rolünün ikinci plana itildiğine dair bir öz eleştiri diyelim. Yani işte Sovyetler'de de sosyalizm uygulamalarının eleştirisinin varlığını hissediyorsunuz okulda. Evet. Yani o felsefe öğretmeni gençti. Bunu anlamak atıyordu. Yani birey bireyin e, rolünün sosyalizmde hı hı. geri plana atıldığını e, ima etmeye çalışıyordu. Bir de şeyi söyledi. Yani bu mülkiyet duygusunun öyle kolay kolay kalkmadığını anlattı. Şöyle bir örnek verdi. Genç işçi diyelim ki bir e, makine bozuldu. Yere bir parça düştü. Hı hı. Eğilip almaz dedi. Ama yaşlı işçi eğilip alır. Bunun nedeni dedi genç işçi de çünkü özel mülkiyeti yaşamamış ama kamu mülkiyeti de oluşmamış dedi. Oluşturulamadı hmm. kamu mülkiyeti. Ama yaşlı işçi eğilir alır dedi şeyi, o düşen parçayı. Niye? Çünkü o bir özel mülkiyet duygusunu yaşamış. Böyle bir örnekler verdi. E, onu hissettik. Bir de ekonomik profesörü de e, bu konuda. E, Kosigin e, İtalya'ya gidiyor e, ve tabii İtalyanlar ne kadar sanatkar varsa, şey, Hı -hı. sanatçı varsa şeye getiriyorlar. E, tanıştırmak. Halkla tanıştırmak için. Ama fiyatın sahibi bir Angeli de böyle bir tarafta duruyormuş, elinde vardı. Demiş bunlardan bizden çok var. Onunla benim. <gülüyor> Tanıştırın. Şimdi, Angelinin İtalyan Komünist Partisi sempatizoruna olduğu söyleniyor. Evet. Çok maddi destek yapmış evet, partilerin. Evet, evet o söyleniyor. Tabi tanıştırıyorlar. Ondan sonra zaten LADA bir nevi bizim fiyatın şeyi soyetlerde. Onun lisansıyla üretiliyor. Lisansıyla üretiliyor. Aynı bizim Murat tipinde. Tabi oranın iklim koşullarına göre Hı -hı. herhalde Hı -hı. dizayn ediliyor. Sizin görüştüğünüz insanlar şeyi öneriyorlar işte Türkiye'de tip disip TKP e, birleşmesini öneriyorlar Ama İsmail Bilen pek hoşnut olmuyor değil mi? O... Evet öyle oldu hmm. maalesef Evet öyle oldu O bir toplantıda bunu dile getirdiler Kendisi de böyle e, Biraz yani, evet. hoşnut olmadı Zaten onu sürekli dile getiriyorlardı Bir de köy koop çalışmanız var Sayın e, bazı bölgelerinde Münferit köy kooplar kurulmuştu Köy kooperatifleri hmm. Bizim Altınözünde daha fazla kurulmuştu, çünkü biz de zeytincilik bölgesiydi. Herhalde onun da bir etkisiyle. Bu arada bir birlik oluşturmaya karar verildi. O birlik oluşturma sürecinde bir de yakın bir diyalomuz olan bir köylü yurttaşı destekledik. Hı hı. Onun desteklemeye birlikte tabii bizim özellikle İgedeli gençlerin köy kopta olan diyaloğu arttı. O çalışmalara destek verildi ve bu sayı 50'ye kadar çıkarıldı. Traktör getirildi Romanya'dan. Romanya'dan. Onlar köylüye satıldı. işte bir uygun bir fiyatla. Tabii köylüye derken kooperatif üyeler. İyi bir deneydi. Büyük bir zeytinyağı fabrikası girişim Bile vardı. Arsa alındı. Ama ne yazık ki daha sonra arsayı devlet borçlara karşı el Hı. koydu. Ben çıktıktan sonra el koydu ya. Yani. İGD'nin kurulması yine o yıllara denk düşüyor değil evet, mi? Evet. de o yıllara denk düşüyor. Antakya şubesi kuruldu önce. Sonra Samandağ, İskender'in şubeleri. En son Altınözi şubesi kuruldu. Hı. 12 Eylül geliyor. 12 Eylül evet geldi. 12 Eylül'den önce zaten İGD kapatıldı. İGD öyle ama faaliyetlerine devam ediyor. 12 Eylül'le birlikte önlemimizi almaya çalıştık. Ee, bazı önde gelen özellikle İGD'de veya da şeyde arkadaşları. Sendikaları da kapanınca sendikadaki görevli arkadaşları da uzaklaştırdık. Zaten partiliydi onlar. <Gülüyor> Ali Kaplan ve şey İsmail Bal veya Bala. Arkadaşımız uzaklaştırdık. Bu dönem böyle biraz içine içimize kapandık ama bekliyorduk her an. Sonra gözaltına alınıyorsunuz siz. Evet, gözaltına alındım kaç yıl kaldınız cezaevinde, cezaevinde tutuklandınız 5 evet yıl kaldım 18 ay ceza aldım Genel lafla çıkıyorsunuz değil mi 1986 1986 genel af ile çıktım evet cezaevinde aslında bir anlamda bir okul oldu Hı -hı. bizim için hem insanlar daha önce birbirine e, ile dövüşen kavga eden e, insanlar e, örgütler Hı -hı. orada birbirini tanıma tabii keşke böyle bir tanışma bir şey, olmasaydı evet evet, evet. Yani bu yargıları kırdı, yani sonuçta bakıldı ki hiçbirimizi affetmedi yani <gülüyor> bu evet. Burjuvazi'yi hepimizi içeri attı. Demek ki bunun oportunisti, revizyonist falan yok devlet için, hepsi tehlikelidir. Evet, evet. Veya Burjuvazi için öyle diyelim. <gülüyor> Toplam kaç yıl yattınız? Beş sene mi? Beş sene. Tamam tamam beş sene. Hı -hı. Genel hafla çıkıyorsunuz. Evet genel başına. hafla çıktım. Ondan sonra bir trafik kazası geçirdim. Yeni bir hayat kurmanız gerekiyor tabii. Yani bir hayat falan kurarım derken trafik hızası geçirdik. İşte arkasından Beycanım'ın cenazesi, dönüşler, hı hı hı hı hı. E, tekrar e, aktivite... E, 1987'de tip TKP birleşiyor. Birleşiyor. E, i̇şte dönüşlerden sonra ben tekrar Ankara davası, Kutlu Sargın davasında yeniden tabi, gözaltına yeniden alındınız. Yeniden gözaltını ve sanık olarak yine devam ettik. Yani e, o mücadele de çok anlamlı aslında e, orada kazanan demokrasi güçleri Erne Tabii. kadar TKP'nin kendi dönüş şeyi ama ne yazık ki çok insan da örgüt de bunu anlamadı. Sonra da bana sorarsanız 141-142 kalkınca da nimetlerinden de faydalandı. <gülüyor> evet desem yeridir. Yani Hı. bu bir eleştiri ama gerçekten ciddi bir e, demokratik davranışma. Kesinlikle. Yani hem Türkiye kamuoyundan, e, Aydın kamuoyundan, hem Uluslararası kamuoyundan, ta Yeni Zelanda'dan işte... Teodor Akis'ten John e kadar evet, bir Theodor sürü Akisten insan e hepsini Evet, sen de tabii o zaman... Siz gençtiniz, evet. daha aktif, sürekli mahkemenin önünde toplanıp protesto ediyordunuz, destek veriyordunuz. Evet. O da ayrı bir şeydi yani. Ee, ama yani sonuçta devlet de kabul etti. yani. Işte... Evet, geri adım attı. Benim kitabımda zaten evet. önceki beyanlarıyla, beyanatlarıyla işte devlet e, ricalinin işte evrenden e, Demirel'e, Özal'a... İnönü'ye kadar... E, Ondan sonra nasıl aynı rica nasıl farklı beyanatlar verdiğini görüyoruz. Kurulabilir deniyor, kalkabilir deniyor. Hatta yani sağ kamuoyunda bile bir yumuşama hissediliyor. Yani yine günümüzde bence yine demokrasi mücadelesinin ne kadar çok kapsayıcı olursa o kadar başarılı olur. Onun bir kanıtıydı. Evet Hı. ve günümüzde de bu mücadele bence yine böyle yürümesi gerekir. En geniş her ne kadar dinamikler değiştiyse de yine de ortada bir adaletsizlik ve giderek açılan Hı -hı. yani makasın açıldı bir yoksulluk söz konusu. Kirli savaşlar söz konusu, kadın meselesi bir de en güzel tarafı yani kadın sorunu, çevre sorunu konuşulmaya başlandı günümüz üzde ben kadınlardan çok umutluyum yani bugünlerde kadınlar daha çok mücadeleyi götürüyor bu bu burada da çok böyle güzel. İran'da da böyle evet. yani İran'ı da anmadan geçmeyelim ee, siz şu anda da aslında siyasetten kopmuş değilsiniz değil mi Ye yeşil sol parti <gülüyor> üyesisiniz aktif olmasanız da hala ee, e yani evet. Bir ucundan en azından Desteğinizi ee, gösteriyorsunuz Evet gösteriyorum Zaten o da biliyorsun Şu anda HDP'nin bir bileşenlerinden bir Ve kurulan yeni özgürlük ve emek Blok'u ittifakı var. Amaç yani Türkiye'yi daha böyle otoriter, diktatoryal bir e, şeye götürmeden önüne geçmektir. Çok mu umutlusun deseniz yani 50-50 diyesek. <gülüyor> bir şey soracağım Mehmet abi. Yani programın sonuna geliyoruz ama 1995'te Yeni Demokrasi Hareketi'ni de desteklediniz. Evet. Ben şimdi e, yani... Ben hareket insanıyım. Yani siyaset dışı duramıyorum. Nerede bir hareket varsa böyle yani bir ışık falan hı hı. acaba bir dönüşüm bir şey sağlayacaksa hı hı. oraya el atıyoruz yani bir şeyler yapmak istiyoruz. Falan. Tabii yeni demokrasi hareketi dikkatimizi çekti, içindeki bileşenler olanlar dikkatimizi çekti, söylemleri, programı. O arada böyle bir şeyde bir tabanda bir yer buldu. Bir önce ben dıştan destekleme gibi bir şey, fakat oraya giren arkadaşlar ya dediler, yani sen gir, biz girdik girin dedin, ha sen dışarıda kaldın. <gülüyor> Ben de tabii girdim. Yani önce güzel, heyecanlı günler, toplantılar oldu. Ama sonra anladığım kadarıyla işte Cem Boyner'ın kolağı çekildi. Burcu Hazi'nin bir kesimi destekliyordu. Sonra desteğini çekti. Şey Birdenbire %4'lerdeyken, %5'lerdeyken anketlerde. anketlerde şak diye birilere, bir 1,5'lere düştü. Anap'tan gelen ittifakı reddetmek bence talihsizlikti, yani doğru hmm. değildi. Bunu tabii yine demokratik bir şekilde tabana sordular. Yani benim ilimde ne yazık ki benim eski yoldaşlarımdan da vardı orada Parti'de. Yok efendim olmaz CHP'le yapalım. Yahu CHP'yle yapacaksak biz orada kaldırdık dedim. Oraya giderdik. Yani CHP'le meselesi değil. Bir de böyle bir teklif gelmemiş sana CHP'den ki. Yani böyle bir teklif. Bu bizim için fırsat. Yani nasıl fırsat? 4-5 milletvekili arkadaşımız girerse farklı olur. Mecliste sesi gelir. Ama tabii demokratik bir biçimde böyle bir zorlama olmadı. Yani bizde de şey yok kararı çıktı yani katı böyle bir ittifak Kararına karşı oy. Sonra Cem Boyner başkanlıktan ayrıldı. Hüseyin Ergün evet, devam Hüseyin etti. Hüseyin Ergün. Barış Partisi ile birleşme kongresine vardık. Ondan sonra, sonra CHP ile Barış Partisi. Sonra birleşti. CHP. Ben CHP'ye üye olmadıysam da destek aldım. Sonra... 2009'da EDP kuruldu. EDP'de aktif rol oynadık. Çok ciddi kitlesel toplantılar yaptık. Ziya Halis başkan. Ziya Halis işte şey geldi. Burhan Hoca... Şen aralık hareketi vardı. Mesela onunla ben biraz ilişkiliydim on aralık hareketiyle. Hı hı. Yani o dönem Adana'da bir tastancar geldi, konuştu. Oya Baylar konuştu. Antep'te toplantı oldu. Alevi Federasyonu'ndan Necdet Saraç, bir de bir arkadaş daha vardı. Hı hı. O geldi. Urfa'da çok geniş bir toplantı yaptık. Antakya'da biz kendimiz oda başkanlarıyla böyle bir toplantı hmm. yaptık. Yani meslek odaları başkanlarıyla. İyi gitti. Sonra birden işte Kılıçoğlu Daroğlu, CHP'nin başına geçince Deniz Baykal'da gidince Tekrar CHP'ye bir dönüş oldu. Bu hmm. harekette kadık kaldı desek ya da. Hmm. O da sonra Yeşil ve Sol'la hmm. orada da böyle şey. Şu anda Yeşil ve Sol gelecekti işte atağa geçti. İşte üst yönetici arkadaşlar talepte bulundular. Hmm. Yani hmm. sen de biraz bize bir destek, destek ol. Ben kendimi artık görev almamak koşuyla destek <gülüyor> olabileceğimi söyledim. Çünkü artık yani hem yani. yaş gereği hem... Yani 60 yıl dile kolay siyasette evet. aktif 60 yıl. Evet, evet. Ee, ben çok teşekkür ediyorum Mehmet abi. Hem ben, programa ben, katıldığın ben, için hem... Ben, ben, ben teşekkür ederim. Biz gençlerin yolunu açtığın için her anlamda. Ee, ben teşekkür ederim sana da Açık Radyo'ya da böyle bir... E, demokrat bir sesin yani daha doğrusu bizim açıklığa ihtiyacımız var. Evet. Açıklığa evet, ihtiyacımız var. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Yani seni her zaman olmasa da müsait olduğum zaman programlarını dinliyorum. Keyifle ne güzel ne mutlu bana. Yani senin o yumuşak sesin böyle Eyvallah. insana bir şey <gülüyor> veriyor ne diyeyim. Yani hitap ediyor evet. yani şey çok önemli ya biz yani o sert seslerin yerine şöyle biraz evet, daha evet, şey ihtiyacımız seslere oldu. ihtiyacımız var diyelim. Çok teşekkür ediyorum ben tekrar teşekkür Mehmet abi ben, umarım yine konuşuruz devam umarım, ederiz. Umarım umarım umarım sağ ol teşekkürler. Sağ Sağlıklar ol, olsun sen de var Allah. İyi ki varsınız. Programın sonuna geldik bugün sevgili abeyim Mehmet Salmanoğlu program konuğum oldu kısa dalga hatıralar kitabını TÜSTAV'ın internet sitesinden ve kitap evlerinden edinebilirsiniz. Timur Selçuk aramızdan ayrılışının ikinci yılında 6 Kasım Pazar akşamı Cemal Reşit Rey konser salonunda kızı Mercan Selçuk'un koreografisini yaptığı ve Mercan Selçuk dans topluluğunun sahneleyici babamın şarkıları modern dans gösterisiyle anılacak. Anma programının hemen öncesinde haftaya yani 31 Ekim pazartesi günü Timur Selçuk'un sevgili eşi Handan Selçuk ve sevgili kızı Mercan Selçuk. Babil'den sonra da program konuğum olacak. Programı 1977 yılında... Timur Taksim Sıra Selviler 66 numarada kurduğu ve işte birçok müzisyen için uzun yıllar adeta bir müzik ve aynı zamanda da bir yaşam okulu olan Çağdaş Müzik Merkezi'nden yayınlayacağız. Babiden sonranın bütün kayıtlarına programın Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. Programı Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Babil'den sonrayı Mihrap Eski Ocak ve Süleyman Can Aslan Yürek'ten dinleyeceğimiz Ziyad Rahbani Bestesi bir Feyruz şarkısıyla kapatmak istiyorum. Binti Şelebiye, Göçmen Kız. Haftaya pazartesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da.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 ولا قلب مجروح <تصفيق> نشر...